924, numaralı konu, sahabilerin Hazreti Peygamber'in giyim kuşamını vasıflandırmaları, evet, Ebu Bürde de şöyle anlatıyor, Ayşe validemiz bir gün bize keçeleşmiş bir aba ile kalın bir elbise çıkararak, Hazreti Peygamber sırtında bu iki elbise olduğu halde vefat etmiştir, dedi.